İyi akşamlar sevgili açık radyo dinleyicisi. Türlüye hoş geldiniz. Ben Ahmet Elarslan. Ozan bugün yanımızda olamayacak. Çalışıyor. Fakat çok değerli bir konuğumuz var. Murat Aydemir ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. sizi zaten bu program dinleyicisi tanıyor. İşte Salih Bilgin'le yaptığınız neva serisinden, Derya Türkan'la yaptığınız Aheng serisinden trio ve Solo albümlerinizi ve tabii ki ince sazı. Evet. Dinliyoruz geçtiğimiz işte programın bir buçuk iki senesinde bayağı bir çaldık. Geçtiğimiz haftayı da sizin müziğine ayırdık tamamen. Bugün Tamburi Hayır. Cemil Bey için buradayız. Tekrar sağ olun geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Açık Radyo'ya her zaman koşarak ve zevkle geliyorum. Biraz ara uzamıştı çok mutlu oldum davetiniz evet. için. Sağ olun. İsterseniz muhabbetten önce bir... Tam Murişim'in taksimiyle başlayalım. Seçtiğiniz, sevdiğiniz bir taksimle. Yani doyumsuz tabii birçok taksim var. Benim favorilerim arasında. Ama mesela Şedereban veya Nihavent tambur taksimi Tambur Cemil Bey deyince ilk aklıma gelenler. Mesela Nihavent'i çalabiliriz. Tamam Nihavent'i çalalım. sonra edelim muhabbetimizi. Murat Ay Tamburi Cemil Bey'den. Nihavent. Tambur taksim. ha, Tambur taksimi. Orteon Rekord, Zamburu Düniz Bey tarafından. <Gülüyor> <Gülüyor> los 3 Nihaben Tambur Taksim'i dinledik. Tamburi Cemil Bey'den. Murat Aydemir'deyiz. Tamburi Cemil Bey konuşacağız. Şimdi Tamburi Cemil öleli 100 sene olmuş. Evet. Ee, ve kayda onlarca üstad alındı. Fakat e, işte Klas Türk Müziği Camiasında Tamburi Cemil Bey'in ulaşılmaz, geçilmemiş, aşılmamış bir yeri var. Bize anlatır mısınız biraz Tamburi Cemil Bey bu kadar özel ve e, farklı kılan, kılan nedir? Şey nedir? Tambur Cemil Bey 43 yaşında ölmüş. Şimdi bu konuşacağımız her şeyi bu 43 yıla sığdırmış. 10-11 yılın çocukluğuna sayarsak işte bir 30 yıllık bir sanat hayatı var. Daha çocuk yaşta zaten Mesut Cemil oğlunun yazdığı kitaptan okuyoruz. İşte kanun ve kemanla başlamış. E, ...elini aldığı her sazı çalıyor. İşte babası diyor ki... ...ya sen ne zaman keman çalmaya başladın... ...kimden ders aldın... ...utana sıkıldı işte babacım diyor... ...ilk defa bugün çalıyorum falan... ...böyle üstün yetenekli... Hı -hı. ...dahi bir çocuk... ...gözü hep tamburda... ...fakat tambura bir türlü ulaşamıyor... E, ...bence o ulaşamamanın verdiği... ...büyük bir aşk da... ...işte tambur Cemil Bey yapıyor... tambur Cemil Bey'i... ...ben şöyle anlatıyorum... tambur Cemil Bey'i hiç tanımayanlara... Öyle bir müzisyen düşünün ki beş tane enstrümanı virtüözite seviyesinde çalıyor. İşte zurna da çalıyormuş, kanun, keman, ney, flüdiyesi. Onlar da şey hobileri diyelim. <gülüyor> Ama tambur, lavta, kemençe, violun seri Türk müziğine adapte eden insan e, veya ilk tamburu icat eden insan ve bu beş sazlı da bugün herkes kutup olarak onu kabul ediyor. İşte lavta çalıyorsanız tambur Cemil Bey'i örnek alacaksınız. Çello çalıyorsanız yine. Yani ben böyle bir... E, ...yeryüzünde böyle bir örnek... ...daha görmedim. Yani beş da ...aynı virtüüsse seviyesinde çalan ve... ...şey kutup kabul edilen... ...bu bile zaten... Tambur Cemil Bey'i özel kılmaya yetiyor. Hı hı. İkinci en büyük özelliği bence... ...Türkiye'de bu... ...kayıtların, işte taş plakların... ...Türkiye'ye girip kayıt tarihinin başlaması... ...ve Tambur Cemil Bey'in... ...o zamanda yaşamış olması... ...biz buna eskiler tevafuk der... E, ...tesadüf değil. Çünkü... O kayıtlar olmasaydı biz bugün o dönemin ve kendinden önceki dönemin müziğini bilmeyecektik. Ee, perde anlayışı, makam anlayışı, üslup bunları da bilmeyecektik. Yani şöyle söylemek istiyorum. Tambur Cemil Bey değildi bunu. X biri yapsaydı bu kayıtları biz onu referans alacaktık. E Şimdi Tambur Cemil Bey'e referans alıyoruz. Niyazi Sayın, Necdet Eşer, İhsan Özgen ondan sonraki hocalarımız da hep der ki biz Cemil Bey'in plaklarıyla büyüdük. Onun muskisine örnek aldık ve o perdeleri, şimdi biz de ondan sonraki nesilde yine Tamburu Cemil Bey'in perdeleriyle çalıyoruz Türk müziği. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Ne olmuş? En doğru kaynaktan e, aksettirilmiş bu sedalar ve biz de onları duyarak bu muskiyi çalmaya devam ediyoruz. Hı hı. Ben şöyle diyorum, olması gerektiği yerde, olması gerektiği zamanda doğmuş, yapması gerektiği işi yapmış ve maalesef çok erken bir yaşta da Eh, ahirete göçmüş bir insan bir büyük bir müzik adamı Cemil Bey. E, peki hani bu eee virtüözlüğü sadece el becerisine de bağlamıyoruz tabii ki. Tabii ki. Na, nasıl müzikaliteden bahsediyoruz burada? Çünkü hani sadece hani enstrüman yetkinliği dışında bir bütünlüğü de var anladığım tabii. kadarıyla Tamburi Cemil Bey'in kayıtlarının. E, onu da şöyle anlıyoruz aslında. Bu long playlerde birlikte müzik yaptığı insanlar var. E, Kemenci çalarken yanında Udi Şevki Bey mesela görüyoruz şimdi burada Şevki Efendi. Tambur çaldığında kemanla refakat edilmiş kendisine. Hafızlara e, refakat etmiş. Şimdi yanında saz çalan insanların maalesef e, Cemil Bey ile kıyasladığımızda çok zayıf kalıyor. Yani perdeleri, ekolleri, sazlarından çıkardığı tınlar, taksim kabiliyetleri... Yani Cemil ile aralarında o kadar büyük bir fark var ki o zaman e, Cemil Bey'in çok yukarıda bir muski e, icra ettiğini zaten anlıyorsunuz hı hı. direkt. E, bunu nereden e, icat et, etmedi tabii ki? Mutlaka ki kendinden önceki e, büyük ustalardan özellikle Tambur Ali Efendi'den e, ve dönemin ustalarından faydalandı ama ben şuna eminim. O bu muskiyi oturup çalışıp kendi yarattı. Tambur ondan önce böyle çalınmıyordu. Biliyoruz. Yani tarifler var çünkü. Kemençe daha çok Rumların biliyorsunuz. İstanbul Rumların çaldığı ve Hı. bir Rum sazı. Lavta da öyle. Onların da nasıl çaldığını biliyoruz. Çünkü hala Yunanistan'da bu sazlar o şekilde o ekolde çalınmaya devam ediyor. Tamburi Cemil Bey bu, şah, bu sazlara farklı bir e, şahsiyet kazandırıyor. İşte kemençeyi alıyor, ince saza sokuyor. Lavta'yı bir eşlik sazından bir solo sazına çeviriyor. Batı müziği sazı olan Vioncel'i alıyor. ...Türk müziği çalıyor ve Türk müziğinde kullanılır hale getiriyor. Cemil Bey'in... E, ...o kadar çok ki... ...bestekarlık yönünde var, konuşuruz. Hı hı. E, komple bir müzik adamı. Tek yönlü değil. Peki bu... E, ...yani İstanbul müziğinde, klasik Türk müziğinde... E, ...ne koy, koyuyorsak adını... E, ...virtüözlük... ...geleneği, tamburi Cemil Bey ile başlayan şey mi? Ya da virtüözlük kavramı? İstanbul müziği demeyi ben seviyorum hı hı. bu müziğe... E, yani maalesef Cemil Bey'den önceki dönem hakkında sadece yazılı kaynaklar var ve işte mutlaka ki e, Tamburu İshak'dan bahsediliyor. Ali Efendi, Tamburu Ali Efendi'den bahsediliyor. Pek fazla mesela adı, adı zikredilmiyor. İşte hı hı. Cemil Bey'in hocası Vasilaki'den bahsedilir. Yani bence virtüözde olayı da Cemil Bey'le başladı. Çünkü ondan önce e, böyle sola icralar yok, veren yok. ...tek başına bir adam çalacak dinici... ...daha çok işte biliyorsunuz toplu fasıllar... Hı hı, müziği. e, ...sözlü müziğin çok önde olduğu bir anlayış... E, ...sarayda da işte hep e, dede efendiler zamanında anlatılır... ...yani bir fasıl heyeti var, bir takım okunuyor... ...ama hep önde olan o, okuyanlar... ...ve okunan o sözlü eserler... ...saz eserlerindeki bu işte e, yükseliş Cemil Bey ile başlıyor... Hı hı. Peki Taksim'lerini konuşalım biraz. Yani bir yandan hani bütün bütünlükten bahsetsek de Tamburi Cemil Bey'i böyle o en ulaşılmaz yere getiren de Taksim'leri anladığım evet. kadarıyla. Özellikle her Taksim bir beste gibi biz hallediyoruz. Yani zaten 30 küsur eseri var. Her biri yani bir işte Ferah Feza Peşrevi yazmış. Ferah Feza makamının duayenleri arasında. İşte bir gel Peşrevi. Yani çok az eser yazmış ama yazdığı her eserde böyle şey tepede yani. Hı hı. O makamın ilk üçünün içinde sayılıyor. Hı hı. Müthiş bir insan tabii. Muayyer Peşrevi. İkinci bir Muhayyar Peşrevi yok bugün bilinen çalınan. Var elbette var repertuarda. Ama muayyer Peşrevi deseniz bizim camiadan her Tambur Cemil tamam, Bey der. Tamam. deseniz Tambur Cemil Bey der. Ee, onun için bestekar olarak da çok önemli ama 30 tane eserle onu biz kısıtlamıyoruz. Yaptığı her taksim onun bir e, bestelenmiş eser gibi. Çünkü biliyorsunuz ta taş plaklar 3 dakikalık bir Hı -hı. kayıt imkanı var. Ve e, dinledikçe dinledikçe anlıyorsunuz ki o taksimlerini tasarlamış. 3 dakikaya belki minüte etti çalıştı çok çalıştı kesin. Ve hepsi 3 dakikada bitiyor. Bütün cümleler tam Hiçbir şey yarım kalmıyor. Yani böyle biz de şimdi Taksim yaparken kısa kestendiği zaman hemen böyle bitirirsin Taksim ve kopuk olur. Hı hı. Mimarisi bozuk olur. Orada öyle bir şey yok. Mimari mükemmel. Demek ki o 3 dakikaya göre onları tasarladı. Yani besteledi aslında. Evet. Bir yandan da işte kayıt günlerinde falan çok sinirli olduğu hiç sevmediği evet. söyleniyor. Acaba böyle Nasıl bir... olsun ki? Yani... E tabi. Küçük bir oda sıcak biliyorsunuz balmumuna kayıt yapıldığı için odaların sıcak olduğunu işte Cemal Ünlü yazmış bu kitapta ee, bir gramofon borusunun içine böyle girerek yani saz çalmak için çok. Yani insan hayal evet. etmek istiyor şimdi bir masada olsaydı yani, nasıl çalardı neler çalardı. Şu kayıt tabii. teknolojisiyle olsaydı evet. üst üste kayıtlar yapardın kim biri neler yapardı. Aynen ee, iki tane daha taksim dinleyelim o Olur. zaman sizin sevdiklerinizden yine seçtiklerinizden. Bir şedaraban demiştiniz. Aban demiştiniz. Evet sonra Şedar Aban demiştik. Ee, kemençeden de bir şey dinleyelim. Tam to Tambura torpili yapmayalım. Evet. Ee, çok güzel bir Sultan Yelgah Kemence taksimi var. Onu dinleyelim isterseniz. Tamam o zaman iki tane daha taksim dinliyoruz. Bir tamburla ile taksimi. Bir de Kemençeyle Sultan Yelgah taksimi taksim. dinleyelim. Tambur Cemil Bey'den Murat Aydemir'li muhabbetimize sonra devam edeceğiz. Eyvallah. Orta Yon Rekord, Tamburi Deniz tarafından. <Gülüyor> <Gülüyor> Tamburi Cemil Bey'den e, tambur ile Şedaraban taksim, taksim dinledik. Akabinde de Kemençe, Kemençe ile, ile Sultanyege'h Taksim'i taksim dinledik. Evet. Günümüzün Üstad Tamburisi Murat Aydemir ile birlikteyiz. E, tambur Cemil Bey konuşuyoruz. E, şimdi bu biraz bahsettik zaten. Plak teknolojisinin e, çıkışıyla e, birlikte olmuş bu. ...Tamburi Cemil Bey ekolü... ...bu teknoloji gelişmeden önce... ...icracıların... ...böyle meşhur olma şansları var mıydı? Hani... ...bu kadar yayılma şansları? Tabii yani... ...çok meşhur adamlar var. İşte bir Hacı Arif Bey ortaya çıktığında... ...besteleriyle... yani ...bugünün pop kültüründe nasıl bir adam çıkıyor... ...ve herkes tanıyor... ...o zamanki İstanbul... ...Hacı Arif Bey'i çok iyi tanıyor... Hı hı. ...Şevki Bey'i çok iyi tanıyor... E, ma, yani tambur Cemil Bey'den önce Böyle çok meşhur bir sazende ismi Yani işte var Tamburu Büyük Osman Bey var, var ama Bunlar daha çok şey Naziriyat kitaplarında veya Muski Aleminde Bahsi geçen isimler hı hı. İşte bir Tamburu Osman Bey Deyince bizim Okuldur yani Tamburu Büyük Osman Bey Cemil Bey de zaten kendi eserlerinden çok Onun eserlerini çalmıştır çünkü çok kıymetli Ve hı hı. gerçekten şey böyle Pırlanta gibi her bir eseri. Daha çok e, iltifat ve o senin söylediğin tanınma olayı hanendelere özellikle ve bestekarlara müthiş bir ilgi var. Hı hı. İşte Dede Efendi çağının mesela bugünkü işte kıyaslamayalım da bir pop star mesela ne kadar meşhur. Hı hı. Dede Efendi o zaman öyle yani Mevlevihaneden özel padişah at arabasıyla aldırıyor. Mevlevi dedesi izin veriyor falan böyle çok büyük şeyler o gün için. Düşünün sansasyonel şeyler aslında. evet evet. evet. Mag ...magazin, ee, magazin Ama sazendelerle ilgili böyle bir... Şey, ...ya işte şu da müthiş... ...tambur çalardı ya da... ...şöyle virtüöz kanun idi ...çok fazla şey yok. Hep kayıt teknolojisinden sonraki ya, isimler bunlar. Tabii zaten bestekar olunca... besteleniz siz orada olmadan ki, da... ...yayılabiliyor tabii. öyle bir şey de var. Aynen öyle. Ee, zaten bizim müziğimizde her zaman... Tabii. ...daha önde bir yeri olmuş ama bu... Sağzendeye bu kadar şey tamburi'den sonra başlıyor evet. bir şekilde kayıt tekniğinde evet. e yardımıyla. Peki e anladığım kadarıyla bu Cemil Bey'in ustulu e bunu hani baştan beri yapıla yapılandıran kendine yontam bir hocası olmamış. Tabii evet. ki e etkilendiği ve biraz olsun meşkettiği hocaları olmuş ama herhalde. ...hani üslubunu oturturken böyle bir şeyden rol modelinden bahsedemiyoruz. Evet. Ee, bunun bu efsane icracılığının oluşumda ne kadar etkisi var sizce? Bazı özel insanlar var işte hep diyoruz ya yani içinde bir kudret var. Yani o, o kudret içine yerleştirilmiş onun. Şimdi çağımızın mesela en önemli kanun virtü üzerinden Erol Deran. Biz çok konuşuruz hocayla bu konuyu. Hocası olmamış. Peki hocam diyorum bu çaldığınız size özgü bir şey. Siz bunu nasıl yarattınız? Belki hocası olsaydı hocasından etkilenecek ve hocası gibi çalacaktı. Şimdi biz mesela Necdet Eşer'den etkileniyoruz çalarken. Tabii ki Cemil Bey'den etkileniyoruz. Ercüment Batanayı da değil. Yani bizi etkileyecek ama o zaman ona etkileyecek demek ki bir Ali Efendi var bahsedilen. O da malumunuz yani diyor ki işte ben artık senden sonra tambur çalmasam da olur diyor yani. Cemil Bey. Tabii. Hı. Bir mecliste tambur çalıyor kendisine. Diyor ki bunca yıldır tambur çaldığımı zannederdim. Seni dinledikten sonra artık tambur çalmayacağım diyor ki. Tambur Ali Efendi'ydi bunu diyen. Bence Cemil Bey'in bir hocası olmaması da bir tevafuk. Hı hı. O işte kendi başına bir şey yaratmak üzere kodlanmış ya. Bir, biri olsaydı onu yönlendiren bir, bir yere çekseydi. Bir ekole bir üsluba belki de böyle bir şey olmayacaktı. Peki şimdi... Hepimizin ağzında Tamburi Cemil Bey'in beyin aşılmazlığı var. Sizce yani bu kayıtlardan sonra böyle bir hocasızlık mümkün mü? Yani çünkü dediğiniz gibi işte Tamburi Cemil Bey'in plaklarıyla büyümeyen, onu taklit etmeye çalışmayıp da yetişen bir Tamburi artık düşünülmesi zor gibi. Buradan ileri nasıl gidilir, nasıl gidiliyor? Aslında orada şöyle bir handikap var. E, ta, tamburi Cemil Bey'i kıble olarak kabul eden ve onun izinden giden çok fazla tamburi yok. Hmm. Ee, biraz bu bizim çağımızın da hastalığı gibi. Tambur Cemil Bey'i e, sadece örnek alıp onun izinden gitseniz sizi zaten bir şeye merhaleye getirecek, mertebeye getirecek. Ondan sonrası biraz tabii e, kişinin kendi yeteneğine, o çalışmasına da bağlı. Ama Tambur Cemil Bey aşılamaz ...veya işte kimse ondan daha hızlı... tam ...biz bunu konuşmuyoruz aslında. Tabii yani şey. e, Bugünün tamburileri... ...çok teknik, çok iyi çalıyorlar. E, belki teknik olarak ona yaklaşıyorlar da... ...ajilte olarak. Ama ortaya koyduğu ki anlamak... ...ve onun peşinde olmak lazım. O da e, tamamen... ...müzikal bir şey. Yani teknikle veya işte hızla... ...ajilteyle alakalı bir şey <gülüyor> değil. Bizim yani... ...ulaşılamaz gördüğümüz şey aslında o Cemil Bey'de... ...o müzikalite. Ee, peki yani bu... ...ben bazen... ...yani çevremdeki müzisyenlerden... ...Türk Müziği Camii bunu bir umutsuzluk olarak... ...dillendiriyorlar aslında. Hı. Ya Cemil Bey'i kaydettik sonra da... ...geçemedik aşamadık Cemil Bey'i. Bitti orada hani Hı. Türk müziği. Orada işte tepesini yaptı. İşte bundan sonra yokuş aşağı gibi. Hani bu... bu ee, yani bu anlayış biraz da tezat çünkü Cemil Bey'in kendisi de zaten çok yenilikçi hani Tabii e, ki. bu bu nasıl aşılır sizce ya da hani bilmiyorum zaten hani çoğunlukta böyle bir kafa var mı ama ya ben öyle düşünmüyorum yani bugün insanlar o kadar güzel şeyler yapıyorlar ki yani şu yaşadığımız çağın e, ritmine uyacak yenilikler yeni müzikler e, yeni bir oluşumlar e, bu devir içinde bence onlar Cemil Bey gibi yani çok yenilikçi ve çok özel şeyler yapıyorlar. Aşılmaz bulmuyorum. Ama Cemil Bey başka tabii yani dediğin gibi zirve zirvede ve biz o zirveden e, o zirveye doğru gidiyoruz. Oradan besleniyoruz. Ben bunu şöyle söylerim hep öğrencilerime de. Yani bir arı düşünün her çiçekten polenleri çiçeklerden toplayıp kendi balını yapan... Değil mi? Araya biz Hı -hı. bal arısı diyoruz. Müzisyen de böyle olmalı. Yani gezeceksin, her çiçekten toplayacaksın. Kendi balını yapanlar işte zaten. işte usta oluyor, virtüöz Hı -hı. oluyor ya da Hı -hı. işte iyi müzisyen oluyor. Yapamayanlar sadece taklitte kalıyor. Ee, o zaman birkaç tane de bestesini dinleyelim Tanrı tamam, Cemil Bey'in. Ee, iki tane. Ee, ne seçmek istersiniz, ne dinleyelim? O zaman bestesi deyince bir şeylere ben... Sassemayes'in dinleyelim. Hı hı. En meşhur eserlerinden biri. İkinci olarak da Çeçen kızın dinleyelim. Malum çok meşhur eseri ve kemençeyle harikalar yarattığı eser. Eşlik eden de Kadı Fuat Efendi. Tambur öğrencisi, en iyi öğrencisi. Murat Aydemir ile birlikteyiz. Tamburi Cemil Bey dinliyoruz. Orfeon Rekord. Tamburi Cemil Bey tarafından. <gülüyor> Thank you. tamur Cemil Bey'den Şedar Aban Sassamayesi, sonra da Çeçen Kız'ı dinledik. Bu Çeçen Kız'ı aslında konuşmak istediğim bir konuya bağlıyor. Kendi bestesi evet. fakat yani klasik musikiden fazla halk müziğine çeken bir beste, çeken bir hava. Bu Tamur-i Cemil Bey'in zaten külliyatına baktığımızda böyle şeylere çok açık olduğunu ...işte çok fazla dinlediğini... ...hatta çaldığını, kaydı bile aldığını... ...görüyoruz. Ee, bu... ...hani sık rastlanan bir şey mi... ...bu camiada? Yani Cemil Bey... ...çağdaşlarından ve birlikte... ...olduğu insanlardan etkilenmişti. Vasilaki Kemenç hocası... ...muhtemelen Vasilaki Rum ve bu havaları... ...çalıyordu işte... Ee, o bir şey var Kemal Çağlı da rara rara pam da bu hala Yunanistan'da dans edilerek çalınan bir parça mesela hı hı. işte güreş seyretmeye gidermiş oradaki zurnacılardan etkilenip yani öyle bir şeyden etkilenip böyle bir beste yapmış olabilir bir yerden o melodiyi duyup onu alıp geliştirmiş olabilir Cemil Bey yenilikçi bir adam tabi sonuçta hı hı. devamlı yeni bir şeyler deniyor artık o kadar ki işte tamburu çeviriyor yayla çalıyor işte cello'yu alıp yani hiç tuhaf gelmiyor öyle düşünce böyle kalıplara sığmayan bir insan hı hı. dediğin gibi etkilenmiş yani hem devrinin müzisyenlerinden işte şey anlatılır kitabında gene bir sokak satıcısı bir türkü söyleyerek mani söyleyerek bir şey satıyor onun peşinde böyle saatlerce yürümüş onun notaya almış hı hı. böyle bir enteresan bir insan. Ee, peki az önce e, çoban taksiminden bahsetmiştir. Evet. Peki, onu biraz anlatır mısınız ondan sonra da onu dinleyelim. Kemençeyle, kaba Kemençeli bir çoban taksim var. Böyle köpekler havlıyor arkada. Kemençeli yapıyor onu. Hı hı. Uluma sesleri falan var. Gene şeyde bu Mesut Cemil'in kitabında okumuştum. Ya diyor ki ben bunu böyle eğlence olsun diye yapmıştım. Fakat çok sevdi insanlar. Kaydettik ama yani burada sa bir sanat da yok aslında diyor. Yani ee, hı hı. işte benim diyor Gülüzer taksimim veya kemençeyle ısvan taksimime iltifat edilmeli aslında. Ama... Oradan da şunu anlıyoruz demek ki o zaman bile böyle hafif demeyelim insanların daha kolay anlayabileceği şeyler daha para ediyor. Yani o plaklar daha çok satmış mesela Çoban taksimi. E, Ninni var bir tane hı hı. çocuk ağlıyor işte Fatma Hanım falan diyor arkada kemençe. Ama o böyle küçük bir sistemde bulunmuş. İşte Sultan Abdülhamit Han'a çalmaya gittiğinde özellikle bunu yapmasını istemiş mesela. Ve sistem ediyor niye ediyor benden onu istediyor o değerli bir şey değil ki diyor. Hı hı. Ama e, şimdi bugün dinleyince tabii biz mest oluyoruz. Yani kemençe dile gelmiş konuşuyor. Dinleyelim. Çoban Taksim o zaman. Evet. Altyazı <gülüyor> Tamburi Cemil Bey'den Çoban Taksim'i dinledik. Murat Aydemir'le birlikteyiz. Tamburi Cemil Bey'i konuşuyoruz. Şimdi İstanbul musikisinde 19. yüzyıldan yüzyılın başından beri artık ağırlıkla süregelen bir batı ile etkileşim var. Bu bazen bir gerilim, bazen işte yeni şeylerin çıkmasına sebep olmuş. Tamburi Cemil Bey'in dünyasında bu denge nasıldı? Bu yenilik hareketlerin başladığı dönem biliyorsunuz. Yani ben şöyle diyorum yazılarımda da hep Osmanlı'nın en sancılı dönemleri. işte yıkıldı yıkılacak işte işler değişiyor. Batıya dönülmüş yüzümüz. Cemil Bey öyle sancılı bir dönemde yaşıyor. O da etkilenmiş. Pla plaklarda var. Piyanoyla kemençe birlikte çalıyorlar. Hatta hep yazar yine Mesih Cemil kitabında. ...böyle bir yerde bir şey çal dediklerinde... ...Tahir Bursa'daki esas semayesi var... ...Kemani Rıza Efendi'nin onu çok severmiş. Onu da... E, ...böyle bir mecliste piyano eşliğinde çalmış. Hı. Yani demek ki... E, ...şeyde değil böyle bağnaz demeyelim de... ...tutucu değil. Hı hı. Yani olmaz işte... ...piyanoyla kemençi ne hala ...onları da denemiş, çok yenilikçi bir insan. Hı hı. Ama bence... ...bunu şöyle düşünerek çalmamıştır... ...yani işte batıya döndü yüzümüz artık falan. ...o sadece müzik nasıl olur... ...piyano ile kemenç ile nasıl ...o müzik aşığı bir insan ya... E, ...ne bileyim... ...50-100 sene önce de yaşasaydı ve Osmanlı... ...o tutucu halinde de olsa gene o denerdi bence onu... ...bir Hı -hı. artla çalmak isteyebilirdi yani... ...Cemil Bey... ...çünkü müzik düşünüyor sadece... ...yenilikçi bir insan diyebiliriz... ...bir yandan bu e, yapılan... ...müzik toplantıları e, var... ...işte Avrupa'nın en... Evet. E, ...en ünlü... ...virtüözleriyle, virtüöz piyano... E, ...virtüözüyle birlikte hani konserler veriyor konser evet. veriyor ya da o e, enteresan şimdi düşünmesi tabii yani ki bu müziğimizin başına ne gelecek diye toplanıp sonra tambur evet. ve piyanoyla e, peki yani anladığım kadarıyla zaten üslubu da çok klasik bir üslup değil hani o zamana kadar e, bu işte icra etkilemiş e, bir batılılık da var ya da o tarafa bir açıklık da var ya açıklık var ama e, bence üslubu tam olarak klasik. Tam tam olarak yani tambur içinde, kemençe içinde. Zaten kemençeyi o klasik müzik üslubuna o şeyi elbiseyi giydiren adam o. Hı hı. Rumlar onu başka türlü çalıyor o zaman. Hı hı. E, kabasaz denilen bir heyet var işte. İki hafta bir kemençe. bayağı o zamanın sokak müziği eğlenilen birlikte şarkı söylenen, belki dans edilen işte sirtolar sirtoloonga biliyorsunuz dans hı hı. müziği bunlar, köçekçeler kemençe, lavda bunlara çalıyor klasik müzikte, sarayda yok bu sazlar Cemil Bey onları işte bugünkü deyimi upgrade ve yani <gülüyor> Cemil Bey ee, Bu arada unutmadan söyleyeyim kaba ke, ke, kemençe nedir? Az önce kaba, kaba. kemençe kem, biraz daha e, akordu pes ve biraz daha hacimli bir saz alto kemençe gibi diyebilir miyiz? ya da dört telli Bilmiyorum Niye? o kadarını. Anladım, Şimdi anladım. Şimdi yanlış tamam. bir şey söylemeyeyim dinleyeceğim Tamamdır. Peki e, çevresi tarafından nasıl karşılanmış Tamburi Cemil Bey? Yani böyle 11 yaşında, 12 yaşında zaten... E, yani neredeyse üstad seviyesinde... Üstad demeyelim de çok Harika iyi çaldı. Çocuk, evet. Aynen, aynen. Artık 15-16 yaşında da ooo. Tabii. Saklıyor ailesi. Yani hatta ilk başlarda istemiyorlar okusun işte bir meslek edinsin ama mühendis olsun tutamıyorlar yani e, içinden gelen o muski aşkını efsane tabi o gün için İstanbul'un en efsane ismi Cemil Bey hı hı. sokakta yürürken insanlar parmakla gösteriyor işte faytonla geçerken dönüp bakıyorlar yani o günkü insanlar da hayranlıkla bir de şunu da unutmamak lazım biz taş plaklardan dinliyoruz Cemil Bey'i onu canlı olarak dinlemiş insanların hatıratları var diyor ki yani siz bunu Cemil Bey zannediyorsunuz ve ben üzülüyorum diyor ağlıyor. Çünkü Cemil Bey böyle çalmıyordu diyor. Bu kadar hızlı, bu kadar her şeyi sıkıştırarak. Çünkü diyorum ya üç dakikaya sığdırmak zorunda. Evet. Daha geniş, geniş çalıyormuş. Ve e, sonuçta kayıt teknoloji. Biz bile bugün şimdi bu kadar mükemmel teknolojiler. Giriyorsun kayda ...yüzde elli, performansın düşüyor... ...heyecanlanıyorsun, işte kusursuz çalayım... ...mikrofon, stüdyo garip biraz ya zaten... Yani. Yani ...normalde her gün... ...ve bizim çal düşün, Overdub yapma şansımız var defalarca... ...o bir kere de çalmak zorunda onu... ...onun için diyorlar ki yani... ...Cemil Bey bu değildi... ...bu yüzde %60'ı belki yani... Hı hı. ...şimdi aslında bu... ...hem tabii Cemil Bey'in... ...ölümünün yüzüncü yılındayız ama... ...bir yandan da bir araya gelmemizi sağlayan... ...bu külliyattan biraz bahsedelim... Ee, kalan müzik çıkardı. On CD evet. bir e, LP yani bir plak e, bir de kitap ile birlikte e, geliyor. Sonunda bir oh çektik. Evet ee, çok şükür. Mi? Yani bunu biliyorsunuz Aziz Şenol Filiz ve Cemal Ünlü birlikte hazırladılar. Ben Aziz abiyle e, klasik koroda Cumhurbaşkanlığı korosunda e, 30 küsur yıllık... ...yan yana aynı sehpayı paylaşan biri olarak... ...biz de yansımalardan evet, da tanıyoruz bu arada... ...her söyleyeyim. aşamasından haberdarım bu kitabın... ...hatta böyle artık bıkmıştı ben. De. ...abi ne zaman çıkıyor, ne zaman çıkıyor... Hı -hı. ...böyle bir... ...tabii ki bu kayıtların çoğu bizim arşivlerimizde var ama... ...bu kadar temiz, bu kadar düzenli... ...bir kere şu harika bir şey... ...plakları doldurduğu sırayla sıraladılar plakları... Hı -hı. ...öyle olunca şeyi görüyorsun yani... ...ilk yaptığı plaklarla son yaptığı plaklar arasındaki... ...üstüp farkını, icra farkını... ...sazlarının değişimini... E, ...nefis bir eser... ...geç kalınmış bir şeydi... Hı hı. E, ...ama çok şükür bugün artık elimizde... ...ve iftarla böyle insanlara gösterebileceğimiz... Hı hı. ...bizim bir Cemil Bey külliyatımız var... ...diyebiliyoruz. Aynen aynen... Ee, ...peki yani şimdi... ...bu müzikle çok aşina olmayan biri için... ...aslında... Çok da kolay bir değil, külliyat yani. değil dinlemesi, sindirmesi. Siz yani tam Cemil Bey yeni Çok başlayan de. gençlere ne önerirsiniz diyeceğim ama aslında gerçekten de onu sormak istiyorum. Hani nereden başlayalım? Nereden başlamak gerekiyor sizce? Bu 10 cd'lik bir... Doğru 100, söylüyorsunuz. 120 yani, kayıt mı? Evet. Kayıt yani mı? böyle hadi koyayım da dinleyeyim dinleyecek bir şey değil, değil bu. Değil aynen. Ee, belki böyle içinden seçerek birer ikişer yani mesela ben olsam şöyle yapardım. Bir tane bir şeyi seçip bir 15-20 kere onu dinlerdim. Hı -hı. Sadece onu. Ondan bir şey anladıktan ve zevk almaya başladıktan sonra başka bir tanesini seçerdim. Yani play'e bas 10 tanesi mümkün değil. öyle Ben de öyle dinlemiyorum zaten. Hı -hı. E, sıfırdan başladım dinlemeye. Mesela ben böyle bir huyum var. Sondan başa giderim hep. Kita yani Hı -hı. öyle bir şeyim var. Sondan başladım 10. CD'den. Şimdi bir, bir tanesini 3-5 kere dinleyip burada bunu yapmış, şurada bunu yapmış. Tabii Hı -hı. ben biraz da müzik bir Siz Teknik tabii olarak bakıyorum Ama işte bir Nikris Sirtos'u var mesela meşhur On dinleyebilirler çok zevkli bir şey Çeçen Kız'ı öyle, Çoban Taksim'i öyle ee, Nihavent işte Nikris Sirtos'u öyle Yani onların sadece müzikal olarak da zevk alabileceği şeyler var içinde Hı -hı. Ee, Tamamdır geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz Ben teşekkür çok ediyorum keyifli bizim sohbet için, için. Ee, o zaman Nikris dinleyelim. Evet, kapanışı ondan. Ee, bir parçaya daha vaktimiz var. Bir parça daha seçelim ondan sonra. O zaman Nikris ya kapanışı yapalım. Tamam. Hiç başka sazlarından örnek vermedik. Yani haksızlık mı yaptık bilmiyorum. Ee, Kemençe ve Tambropuk Torpil oldu. Bir tane Lafta Taksim var. Çok güzel. Kür asker Onu da dinleyelim. Ondan sonra da ile bitiririz. Tamam. O zaman Tamburi Cemil Bey'den Lafta ile Kür Dili asker Taksim'i. Sonra da e, Kemalçeyli. Nikris sito Silt'e dinliyoruz. E, Murat ile birlikteydik. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür için. ediyorum. E, aydınlattınız. Tamburi Cemil Bey hakkında. E, haftaya e, türlü artık Perşembe 9'ları olmayacak. E, Pazar saat 7'de olmaya başlayacak. Haberiniz olsun. E, haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tekrardan sağ olun geldiğiniz için Murat ediyorum. Aydemir. Sağ olun.